güvercinim Yazan Şaban Demir, yöneten Rüştü Asyalı, efektör Mehmet Turgut, teknik yapım Murat Arsan Sanatçılar, öğretmen Sönmez Atasoy, Halil Teoman Gülen, Bekçi Ramazan İhsan Sanıvar, Perihan Değer İmsel, Fadime Ayça Önal, Sevim Şirin Erdem, Kuşçu Adnan Başer, Birinci Genç Nezih Alataş ikinci Genç Ünsal Ünlü, Üçüncü Genç Cüneyt Gündoğdu, Birinci Yükçü Ali Çakır, ikinci Yükçü Koray Ergun, Dur bir dakika, dur. Sen şuradan tut. Tamam. Dikkat, dikkat et düşmesin. Ben şu ucunu atayım. Oldu. Hadi şimdi yürü bakalım. Dön yürü. Kapıya doğru yürü. Ha? Ha? Ha? Aman kapıya çarparma. Kapıda çok darmış. Of oh, insan zor geçiyor buradan. Buna, bu kahnepe nasıl geçsin? Yürü be kardeşim. Nemizmızları yorsun. Geçemiyorum ki abi. Sağ tarafa dön. Dur tamam. Şimdi oldu. Oh, hele şükür geçebildik. İndir yere. Amma dağırmış Şu yağmur da tam yağacak zamanı buldu O gibi yağıyor Hadi hadi Laflamanın sırası değil Biz işimize bakalım Zaten bir iki parça bir şey kaldı Şu televizyonu da indirelim O da iyice ıslandı ya İnşallah uzunmaz. Sen ver o televizyonu bana ben götürür Sen dur sen dur biz götürürüz Aman dikkatli ol Meraklanma beyim O işini bilir Kolay gelsin Yeni mi taşınıyorsun Sağ ol Evet öyle Yok yok yok o değil Öbür kutuyu ver Yağmur da iyi bastırdı değil mi Ya iyi bastırdı Tamam artık bitti Sağ ol. Sağ ol Ha durun ee, paranızı da alın Bereket versin Güle güle oturun Bereketini görün. Güle güle otur. Sağ ol. Nerelisin? İstanbul'luyum. Ta İstanbul'dan kalkıp... ...buraya niye geldin? Görevle. Ben öğretmenim. Öğretmen misin? E ben de içeri gireyim mi? He Şey he. Peki istiyorsan gir Ben İstanbul'u hatırlıyorum Bir kere gittiydim oraya Orada çok insan var Bir sürü de araba Kocaman kocaman kayıklar <gülüyor> Ben o kayıklara binmiştim Babamla bindiydim ama babam öldükten sonra bir daha hiç binmedim. Ölmeseydi gene giderdik. O kayıklara gene binerdik. Onlar kayık değil, vapur. Ben kalabalık yerlerden sıkılırım. Burada da sıkılıyorum ama ne yapayım? Amcam da yengem uzaklara gitmeme izin vermiyor. Amcanlarda mı kalıyorsun? Başka kimsem yok ki. Aslında öz amcam değil Ben amca ha. diyorum Uzaktan akraba Bir de Perihan annem var ha. Annenin adı Perihan mı? Yok annem de öldü Eee Perihan kim? E, bu evlerin sahibi Ben ona Perihan anne diyorum ha, anladım, anladım anladım Sonra Benim burada çok tanıdığım var Keşke ben de senin gibi öğretmen olsaydım sen bizim mahallenin kahvesine hiç geldin mi? Herkes oraya gidiyor akşamları Ben öyle yerleri sevmem Ben bazı akşamları gidiyorum Ama pazar günleri hep orada olurum Niye hep pazarlar oraya gidiyorsun? Pazar günleri maç var ya ondan Kahvenin televizyonu renkli Bizim evdeki siyah beyaz Maçın tadı çıkmıyor Sen hangi takımı tutuyorsun? Hı? Ha, milli takım Sence bu yıl hangi takım şampiyon olur? Bilmem birisi şampiyon olur herhalde Tut bakalım şu masanın ucundan ha, Bak şu tarafa mı koysak daha iyi olur Yoksa buraya mı Şöyle <gülüyor> En iyisi pencerenin önüne koy Neden? Hem yemek yersin Hem de ağaçlara konan kuşları seyredersin <gülüyor> Tabi ya <gülüyor> Doğru Bak Tamam dur, dur, dur. Şimdi <gülüyor> Hah, Tamam oldu Şimdi pencereye doğru biraz yanaştıralım <gülüyor> Bu da tamam Gel gel Şu somyayı da bir kenara yerleştirelim Tut ucundan bakayım Tut tut tut, tut. Yürü yürü yürü yürü, yürü. Hah, Tamam tamam dön şimdi Hah. Çok oldu. güzel oldu çok Oldu Somyanın üstüne yatağı da atalım Şöyle <gülüyor> Ha, tamam ha, Sen bana oldu. şuradan sonra bir örtüsünü de ver bakayım Hani örtü yok ki Kutulardan birinin içinde olacaktı Ana! Ana! Bu, bu, bu da ne? Bu, ne oldu? Kuşlar kuşlar var burada Dur dur bağırma bağırma ben şimdi onları yerine korum Korkacak bir şey yok Dur, dur canım ya. dur sana bir bardak su vereyim Rahatlarsın Al Al şu suyu iç Onlar güvercin Güvercinlerden korkulur mu hiç Kuşlar insanların dostudur Güvercinler de kutunun içinde havasız kaldı Kafeslerine koyayım da rahat etsinler O kocaman kafes burada mı duracak Sonra kokutursun bu odayı Yok yok buraya koymayacağım Sonra dış kapının yanına koyarım gelin bakayım kafese Girin bakayım gelin girin kafesin içine Heh. Heh. Rahat rahat durun İki tane mi kuşum var e, On tane olacak değil ya İki tane yeter de artar bile e, Bunları sen mi boyadın Ne boyaması Kuşları diyorum Baksana bembeyaz Aa, Bunlara ak güvercin derler Kendiliğinden beyazdır onlar ha, Biliyorum biliyorum Bildiğim belli oluyor ee, Yağmur durmuş Öyle mi? Şimdi de rüzgar başladı Senin uçurtman var mı? Uçurtma mı? Niye sordun? Hiç Benim uçurtmam yok da Kimse bana yapmıyor e sen de kendin yap Gazete kağıdından yapıyorum Hemen yırtılıyor Rüzgarda kaybolup gidiyor Sen uçurtma yapmasını biliyor musun? Biliyorum Bana bir tane yapar mısın? Tabi bir ara orada yapayım Geç oldu Yengem merak etmiştir Ben gideyim artık Zaten karnım da acıktı e Şey e, senin adın neydi? Sormayı unuttum Halil Hah İyi akşamlar öğretmen İyi akşamlar Halil güle güle. güle güle Hay Allah ne garip çocuk Şu işe bak <gülüyor> İlk günden bir arkadaşım oldu Garip ama tatlı bir çocuk Daha da çok genç Neyse biz işimize bakalım Bir dakika geliyorum Buyurun ee, Kusura bakma razı ettim galiba Yok yok estağfurullah Buyurun buyurun ee, Ne istemiştiniz Ben şu evde oturuyorum Komşuyuz seninle ee, Bir merhaba demek için uğramıştım Gece bekçisi Adım Ramazan ee, Belki yarın görüşemeyiz dedim Malum herkes ayaktayken biz uyuruz Herkes uykudayken de biz ayaktayız Neyse Bir ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden söyleyin Sağ olun şimdilik bir ihtiyacım yok Olursa rahatsız edelim Komşu komşunun külüne muhtaçtır Rahatsızlık olur muymuş Hadi eyvallah görüşürüz Güle güle güle, güle. görüşürüz Yeni kiracınız hayırlı olsun Perihan abla. Git de kendisine söyle. Aa neden kızıyorsun? Perihan abla yeni kiracısına toz kondurmuyor. Aman kiracı da kiracı olsa yüreğim yanmaz. Niye? Nesi varmış? Ah görmediniz mi? Suratından düşen bin parça. Arkadaşı da kim biliyor musun? <gülüyor> Halil. Ya! Ya bizim saf Halil. Yanı başından hiç ayrılmıyor. Allah herkesin kalbine göre verilmiş. Halil'den ne anlıyor ki? Ne anlayacak? Belli işte. Onun da Halil'den kalır yanıyor. Aman Fadime, senin diline düşen de kolay kolay kurtulmaz. Ne istiyorsun adamcağızdan? Şurada oturmuş örgülerimizi örüyoruz. Elin adamıyla uğraşacağına önündeki işine bak. Fadime, ne iş yapıyormuş bu adam? Öğretmenmiş. Ne zaman taşındı? Ben görmedim. Ben zor gördüm. Sen nasıl göreceksin? Adam yarası gibi. Geçen hafta akşam yağmur yağarken taşındı Akşam mı Allah Allah Hiç akşam ev taşınır mı Sana ne Sevim istediği zaman taşınır Tasası size mi düştü Yoksa adamın ev kirasını siz mi veriyorsunuz Hadi hadi uğraşmayın elin garibiyle Sen bu adamı çok kayırıyorsun abla Duyan da akraban falan sanacak Hayır Fadime Ben hiç kimseyi kayırmıyorum Neden adamın arkasından konuşuyorsunuz sen? Varsa bir derdiniz gider yüzüne karşı Söylersiniz Hadi oğlum, hadi, oğlum uç. <gülüyor> Barise, hadi Of yine başladılar Bu çocukların kuş uçurtma merakından illallah Kuş yüzünden damlarda kiremit kalmadı Anaları babaları oralı bile değil Bütün gün kuş peşinde koşturup duruyorlar Doğru dersin Perihan abla Bu gidişle de mahallede delikanlı kalmayacak Bu gençler kuş uçurma yüzünden Birbirlerine giriyorlar her gün Daha bir hafta önce Rüstem'in çocuğunu perişan etmişler ama gene de akıllanmadılar Güvercin yüzünden birbirlerine girdikleri yetmiyormuş gibi Bizim kiremitlerde de hayır bırakmıyorlar Bir dakika buradan ayrılsam Bu güzelim bahçeyi talan edecekler Aman aldırma abla Aman, Olur mu Sevim Ben bu bahçeyi ne zorluklarla bu hale getirdim biliyor musun Peki sen niye öğretmene kızmıyorsun Daha geleli bir hafta oldu o da bahçede kuş uçuruyor. Adam çocuklar gibi dama çıkmıyor ki. 2-3 gündür şu aralıktan kuşları salı veriyor sonra da topluyor. Adamcağız ne kiremitleri kırıyor ne de çiçekleri eziyor. İşte sizinki geldi. İyi adam lafının üstüne gelirmiş. Sus Fadime duyacak şimdi. duyarsa duysun ne olacak sanki? Uğraşmayın artık adamla. Sevim, seninki geldi mi? Dün akşam geldi. Bizim mahalleye de akşamları gelmek moda oldu <gülüyor> Ne yapıyor İyi mi bari Kim Kim olacak biz kimden söz ediyorsa Kocanı soruyorum Aman bıktım artık Sözde oyunu bırakmıştı Kamyonda iner inmez doğru kahveye gitti yine Can çıkar da huy çıkmazmış derler ya Haklısın Yemin billah ettiydi güya Aradan on gün bile geçmeden gene başladı Sorunca da çayını oynuyorum diyor Aa, Doğru mu Yanan tabi Cebinde tomar tomar parayla gidip beş parasız dönüyor çoğu zaman Ah ah Kocalarınız sizin kahrınızı çekiyor Daha ne istiyorsunuz ha Periyan abla da bizi beğenmiyor Sizin nerenizi beğeneyim Biriniz durup dururken elin garibanıyla uğraşır Biriniz kocasına ilenir Aman ah siz yok musunuz siz Fadime Kalk bir çay demle de içelim Ha, sen burada mıydın? Seni bekliyordum. Ne oldu bir şey mi var? Hiç. Canım sıkıldı. <gülüyor> şimdi ne yapacağız? Hadi eve gidip kuş uçuralım. Acele gideriz. Kuşlar kaçacak değil ya. Hadi öğretmen, hadi gidelim. Tamam Halil, aa çekiştirme beni. Gidiyoruz işte. Çabuk ol biraz. Kanatlanıp uçacak değiliz ya. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ee, e, Şşş, şş, hadi, dikkat hadi, et, hadi. Katetciğin, e, şimdi? E, hadi Sen ne sabırsız çocuksun bekle biraz Zaten iki adımlık yol E anlat bakalım bugün neler yaptın Hiçbir şey yapmadım Arkadaşlarının yanına da mı gitmedin Benim hiç arkadaşım yok ki Yok mu e, Yok Neden? işte e, Yalnız bugün Sen okula gittikten sonra nizamların yanına gittim Nizam mı O da kim e, Bizim mahallede oturuyor e? Biliyor musun öğretmen Nizam'ın da seninkiler gibi kuşları var Onları seyrettim Sonra Nizam Salih'i dövdü Ne için dövdü? Kuş yüzünden Nizam çok zalim Herkesi dövüyor Seni de mi? Bana çatmıyor ki Bir çatsa gününü gösteririm Sen onunla başa çıkabilir misin? Tabi Aman Halil sen onlara uyma Neden? Dövüşmek iyi bir şey değildir Bence korkaklar dövüşür Şimdi Nizam korktuğu için mi dövüşüyor? Elbette Korkmasa neden dövüşsün ki? Ha şimdi anladım. Demek o yüzden yanında bıçak taşıyor. Ne? Yanında bıçak mı taşıyor? Evet, hem de sib bir bıçak. Hmm, anlaşıldı. Ne oldu öğretmen? Bana bak Halil. Bundan sonra Nizam'dan uzak duracaksın tamam mı? Sakın onlarla tartışma. Zaten beni aralarına almıyorlar ki. Uzaktan seyrediyorum onları da hiçbir şey söylemiyorum Olsun olsun Sen yine de onlardan uzak dur Keşke benim de kuşlarım olsa Çok mu istiyorsun Benim de kuşlarım olsa Şöyle bir bırakırım gökyüzüne Bir de arkalarından ıslık çalarım Bak ne diyeceğim <gülüyor> Aley Bak dinle Yarın seninle gidip kuş pazarından sana kuş alalım ha? Ne dersin Bana mı Evet. Ama benim param yok ki Olsun bende var sana veririm Sonra dersin Ne zaman paran olursa tamam mı Tamam tamam Aa, Unuttum Sen kuşlardan korkarsın Yok yok alıştım artık Ne olur bana güvercin al O eskidendi şimdi korkmuyorum peki, peki peki alırız Aynı seninkiler gibi olsun ama Onlara öyle bir bakarım ki Kimseye elletmem Aa, Bak işte eve geldik Hadi sen git kuşları çıkar ben de gidip bakkaldan ekmek alayım al. Ha, Anahtarı al bakayım Tamam. Sen ben hemen git. geliyorum. Sen git. Kolay gelsin Perihan anne. Sağ ol Halil. Vadim abla sen nasılsın? İyiyim Çiçekleri mi suluyorsun Perihan anne? Ya sen ne yapıyorsun? Kuşları çıkaracağım. İyi ama daha öğretmen gelmedi ki. Geldi, geldi. Anahtarı da bana verdi. O nerede? Ekmek alıp gelecek. Ha, iyi öylesin. Perihan anne, sana bir şey söyleyeyim mi? Ne söyleyeceksin? Yarın öğretmen bana kuş alacak. Ya? Neyse, öğretmen gelmeden kuşları çıkarayım. Çıkar, çıkar. Kediler yerse görürsün. Ben o kedileri ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Kuşları yediklerine pişman ederim <gülüyor> Sen mi? Gideyim bari Şunun dediğine baksana ne Perihan anne şuna baksana beni kızdırıyor eh, Uğraşma şu çocukla Fadime Hep benimle uğraşıyor Sen ona uyma Halil'im Kolay gelsin Perihan Hanım Akşam akşam biraz serinleyelim dedim Hem de vakit geçirmiş olurum Çok iyi ediyorsunuz Etraf buran buran toprak kokuyor Urfa'daki günlerimi hatırladım birden Yağmur yağdığında her taraf böyle kokardı Gençtim o zamanlar Kimsem de yoktu Gece yağmur yağdığı zamanlar korkudan lojmanda sabaha kadar gözlerimi kırpmazdım Zamanla o sessiz karanlık gecelere Durmaksızın yağan kara tipiye o kadar alıştım ki <gülüyor> Bayağı üzülüyorum şimdi Emekli olduktan sonra oraları bir kez daha görmeye gideceğim Emeklilik ne zaman? Ee, i̇ki yıl kaldı eh, Bitmiş sayılır Öyle. Ama bana sorarsanız sanki daha dün başlamış gibiyim İnsan mesleğini sevdiğimiz zamanın farkına bile varmıyor Öğretmen kuşları çıkarayım mı? Hala ne duruyorsun? Tamam ha, Ramazan geldi mi? Daha yatıyor Bu saatte de uyku olur mu? Ee, gece bekçisi olmak kolay değil Öğleden sonra geldi O saatten beri yatıyor Biraz sonra uyanır Halil de kuşlara iyi alıştı değil mi? Kuşları çok seviyor Hatırlıyorum da buraya ilk taşındığım gün Kutudaki güvercinlerden nasıl korkmuştu Ama aradan iki ay geçmeden Onlarla ahbab oldu Ben Halil'in çocukluğunu bilirim Saftır Hiç kimseye zararı dokunmaz Anası öldüğünde daha ufacıktı Sonra da babası öldü Şimdi 17 yaşında vardır herhalde O zamanlar sık sık yanıma gelirdi Rahmetli de daha yeni vefat etmişti Perihan anne der başka bir şey demezdi <gülüyor> Bir ara top sevdasına düştüydü Ama çok şükür sayende gene aramıza döndü Sanki çok iyi oldu Toptan kurtuldu Şimdi de kuş sevdasına düştü Fatime Fatime hanım haklı Aslında ben de korkuyorum Kuşçular çok hırsız olurlar Derste bile bazen aklıma gelince huzursuz oluyorum Halil onlarla bir kapışırsa çok kötü olur Allah korusun Bugün düşündüm kararımı verdim Ona da kuş alacağım Ben burada yokken hiç olmazsa onlarla oyalanır Siz de biraz sahip denirsiniz Yoksa öbürlerinin peşine bir takılırsa Haydi öğretmen gelsene <gülüyor> Sabırsızlanmaya başladı Geliyorum Halil <gülüyor> oh gün devrilmiş ya, <gülüyor> amma da mu Öğleden beri yatıyorsun. Çok yormuş. Bizimkiler gene hiç başındalar he. Kolay gelsin öğretmen. Sağ ol Ramazan. Bana ver bir tanesini. Ver ver. ver. Hadi hadi. Önce sen uçur bakayım. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi sıra bende İyi seyret bırakıyorum Bak bak bak bak bırakıyorum Bırak <gülüyor> <gülüyor> Bak bak benim bıraktığım güvacınlar daha nerede Ben senden daha iyi uçurdum Hadi canım dikkatli baksana Onu ben bıraktım Yok yok onu ben saldım öğretmen Sen öbürünü uçurdun <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun bu öğretmeni hiç üşenmeden Halil'e arkadaşlık ediyor Biz olsak Adam sen de der çeker gideriz Okumuş adamın hali başka oluyor tabi Büyükle büyük Küçükle küçük Dün de beraber uçurtma yapıp uçurdular Halil kaç zamandır uçurtma isterdi Sevindirdi çocuğu Ben de ne zamandır elektrikli fırın istiyorum Niye kimse beni sevindirmiyor siz ne derseniz diyin ikisinin de aklından zoru var bence. Aslında ilk zamanlar ben de Fadime gibi düşünüyordum ama yanılmışım. Akıllı adamın yapacağı iş mi bu? Baksanız şunlara. Sen çok konuşuyorsun bak Fadime. Hadi bakalım Hatun. Sen bize şöyle güzel bir çay yaptın. Hep beraber şu ağız tadıyla bir içelim ha. Öğretmen. Gel şöyle iki laf edelim Geliyorum. Eee uyanmışsın <gülüyor> ya öğretmen e, Bu kuşları böyle uçurtmaktan ne zevk alıyorsun hı? Alt tarafı kuş işte Baksan da uçuyor Bakmasan da Öyle deme bunun zevki başka Ne uçmaya benzer ne yürümeye Başka türlü bir şey bu <gülüyor> Kuşlar uçuyor Siz seyrediyorsunuz. işte Hepsi bu İnsanı rahatlatıyor Ramazan Ben bütün günün yorgunluğunu güvercinlerin ardından bakarak atıyorum Güvercinlerin gökyüzünde ulaştığı o siyah noktayı seyrederek dünyayı düşünmek apayrı bir şey. Ee, ne zaman merak sardın bu işe? Urfa'da görev yaparken. Bir keresinde Nemrut Dağı'na gitmiştim. Şöyle uzaktan dağa seyrediyordum. Birdenbire yanı başımdan bembeyaz bir bulut gibi yabani güvercinler havalandı. İşte o zaman da vuruldum onlara. <gülüyor> Yapma be öğretmen. Sen akıllı adamsın. Bunlar çocuk işi. Hayır, hayır. Bu bir zevk meselesi Böyle zevk mi olur Karakol her gün bu işlerle uğraşanlarla doluyor Durmadan kavga ediyorlar Neyi paylaşamıyorlar Herhalde gökyüzünü paylaşamıyorlar <gülüyor> Bir güvercin için adam bıçaklanır mı Ama gel gör ki yapıyorlar Hem de nasıl biliyor musun Gözlerini bile kırpmadan Onlar çocuk Ramazan Olur mu ya Buralarda yine iyi ben bir güvercin yüzünden kan davası güden köyler bilirim. Yok canım sen de... Bu yüzden birbiriyle yıllarca küs kalmış köyler var. Güvercin yüzünden? Evet ya. Bu mahallede de kavgalar oluyor ama... ...karakolda barıştırıyoruz. Aa, öyle deme Ramazan. Geçenlerde Rüstem'in oğlunu yaraladılar ya. O bir kazaydı. Olur böyle şeyler. Aa, öyle kaza mı olur? Çocuğu zor hastaneye yetiştirdiler. Öğretmen ben kuşları kafese koyuyorum. Tamam Halil. Kapağını da iyi ört. Olur öğretmen İşte bu çocuk da kuşlarla uğraşıyor Kimse bir şey diyor mu ona Gariban çocuk ne de olsa Kimseye bir zararı yok halin durumu beni çok korkutuyor <gülüyor> Yok sana bir şey olmaz Gene de dikkatli olmak gerekir Haklısınız Öğretmen ben gidiyorum Yarın biraz erken gel Unutma Unutmam sen de unutma Yavaş ol kapıyı kıracaksın ee, Neymiş o unutmayacağınız şey Yarın ona kuş almaya gideceğiz Çok seviniyor Benim de dikkatimi çekti Bugün pek neşeliydi Demek sevinci bundanmış Halil. Halil bak bak bak bak. Şu kuşlara ne dersin? Bunları alalım mı? Ben beyaz isterim. Hem beyaz olsun hem de paçalı. Canım, beyaz olması şart mı? Ben beyaz istiyorum. Ha, bak bak bunlar nasıl? Bak bunlar da beyaz. Kirli bunlar. Ben beyaz istiyorum. Ee, sen de kuş beğenmiyorsun Halil. Ha bak. Bak peki şunlar nasıl? Olmaz. Onlar paçalı değil. E, koskoca pazarda sana kuş beğendiremiyoruz <gülüyor> Senin istediğin kuşları nereden bulacağız Ben hem beyaz hem de paçalı istiyorum Pekala öyleyse istediğin gibi bir güvercin buluncaya kadar dolaşırız Belki yarın sabaha doğru bulabiliriz Öğretmen öğretmen bak işte onları alalım Hangisini diyorsun hadi? E, şu yaşlı adamın durduğu tezgahın altındaki kuşlar var ya İşte onları Evet e, Onlar satılık mı acaba? Baksana adam sanki müşteriden kaçırıyor Tezgahın altına koymuş Neyse gidip bir bakalım hele <gülüyor> Merhaba dayı Merhaba evlat Şöyle sağlıklı güzel bir güvercin alacaktık Acaba bize yardımcı olabilir misin? E, tabii. E... <gülüyor> Vallahi bilmem ki Zevksizin siz seçin Biz işin içinden çıkamayacağız herhalde Hangisini alsak acaba? Hepsi de çok sağlıklı ve temizdir şu tezgahın altındakilere bakabilir miyiz? Ohoho, maşallah bu işin ehlisiniz galiba Yok canım yok. Benim bu güvercinleri satmaya hiç niyetim yoktu O yüzden kimse görmesin diye bu araya sıkıştırdım Çok güzeldir bunlar Bunlara fiyat biçmek çok zor Soylu kuşlardır Bu sabah bir arkadaş getirdi Sahibi ölmüş Çocuklar da bunlarla uğraşmak istememiş herhalde... ...götür sat demişler arkadaşa... ...o da bana getirdi... ...bunlar satılacak güvercinler değildir aslında... ...benim gönlüm satmaya hiç el vermiyor ama... ...gerçekten de güzelmiş... ...inanın yerim olsa satmazdın... ...hadi uygun bir fiyat söyle de alalım... ...tanesi 20 kağıdı olur... ...ikisine birden 20 kağıt verdim... <gülüyor> ...yapma bey... ...fazla etmez... Birader 20 kağıdı da kumuru bile alamazsın E ancak bu kadar eder <gülüyor> Olmaz olmaz Hadi senin hatırın için 30 olsun Kesinlikle olmaz İkisine 40 kağıt isterim Hadi öğretmen alsana Şş, Sen karışma hadi ben hallederim En son 35 veririm Satıyor musun ha? Satıyor musun <gülüyor> Olmazdı ama Neyse Delikanlı çok meraklı Satıyor musun Sattım gitti. Biz de aldık gitti. Memleketi baştan başa gerseniz böyle güvercinleri zor bulursunuz. Buyurun paranızı yirmi. Eyvallah bereket versin. Bereketini gör. Şu güvercinleri bir kutuya koy da biz de gidelim. tabi tabi hemen. buyurun. İyi günler. Güle güle hemşire. Güle güle. Öğretmen kutuyu bana ver ben taşıyayım Al bakayım ha, Bunlar senin Hemen eve gidip uçuralım Hemen olmaz Niye Daha bunlara çite vuracağız e, Ne yapacağız Çite vuracağız çite Bak Halil bu güvercinler yaşadıkları eski yerlerini kolay kolay unutmazlar Bunları önce bizim eve alıştırmak gerek e, Nasıl alıştıracağız Eve gidince kanatlarını dikeceğiz Bize alışıncaya kadar öyle kalacaklar Ondan sonra da birisini uçuracağız öbürü kümesle kalacak Niye biri kümesle kalıyor? İkisini de uçurursak belki bir daha hiç gelmezler Eşi bizde kalırsa öbürü uçar uçar uçar yine bize gelir Anladım öğretmen Aferin sana ee, Ama öğretmen ben bu güvercinleri nerede saklayacağım? Amcam istemez bunları ee, O zaman bizimkilerle aynı kafeste kalır olur mu? Olur Hadi şimdi birer limonata içelim <Gülüyor> İçelim Kerehan abla sen niye evlenmiyorsun Şimdi de benim evlenmem mi dert oldu sana Fatime Gençsin güzelsin Daha ne kadar yaz tutacaksın <gülüyor> Evlensen başım göğe mi erecek Aa, Kötü mü olur sanki <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Fatime Sen daha toysun Bazı şeyleri anlayamazsın Rahmetliden sonra ben neler çektim bir bilsen O kadar zoru göğüsledim O kadar acıya katlandım Tek başıma direndim O günlerin acısını bir ben bilirim bir de Allah Şimdi biraz rahat erdim Tekrar göz alamam evlenmeyi Biliyorum da Böyle de yapayalnız Ne bileyim Rahmetli nur içinde yatsın Beni bu dünyada bir başıma koyup gitti Kimsem yoktu Sanki geceleri birileri boğazıma yapışıyor Beni öldürmeye çalışıyordu Korkuyor muydun? Korkmasına korkuyordum ama hiç kimseye belli etmiyordum Ben gidip de kime korkuyorum diyebilirdim Kendi korkumu kendim yendim Yalnızlık çok zor çok <gülüyor> Biliyor musun Fadime? Ben artık kocama bir tek şu duvardaki resimden hatırlıyorum Beraber yaşadığımız on yıl sanki bulut olup göğe ağdı Kusura bakma abla. Bir densizlik edip yaranı değiştim galiba Aman bırak şimdi Hadi aç şu televizyonu film başlayacak neredeyse yani Senin Halil'in bu gece uykusu gelmez artık O niyeymiş Aa, Öğretmen ona aldı ya Şuna bak şuna. Ah. İn oğlum in. Hey çocuklar dün akşam Rıfat'ın kümesine girmişler duydunuz mu? O mı kaldı. Kim yapmış acaba? Ha, bilmiyoruz ki. Rıfat bu işe ne diyor? Çok kızmıştır herhalde. Kümesime gireni bir yakalarsam pişman edeceğim diyormuş Benim de kümesime girip güvercinlerimi çalmaya kalkıştılar geçen gün. Neyse ki babam varmış. Ee, babamı görünce arkalarına bile bakmadan kaçmışlar. Ya bugünlerde de benim kuşların peşinde dolaşıyorlar. Ne zaman bıraksam iki sokak öteden birisi de kuşlarını bırakıyor. Durmadan benimkileri kendi çatısına çekiyor. Ya orada kimin evi var? Nizamların evi var. Uyuyor. Halil. <gülüyor> Halil, burada ha? <gülüyor> Halil geldi. Ee, senin kuşların ne alemde ha? uçmasını öğrendiler mi? Benim kuşlarımı kimse indiremez. Ha, tobi indiremezler. Onlar uçmuyor ki. <gülüyor> benim kuşlarım soylu. Öğretmen dedi ki: "Senin kuşların soylu." Yani ki asil. Ta padişah kuşlarının soyundan geliyor. Ya? Hadi canım daha uçmasını bile beceremiyor onlar. Benim kuşlarım gece gündüz uçabiliyorlarmış gece gündüz sağ oho sevsinler ha bulutların üstüne kadar çıkarlarmış yok canım halil hani benimle yarışa var mısın ikimiz de kuşlarımızı uçuralım kim kazanırsa öbürünün kuşunu alsın ha? var mısın olmaz Öğretmen kızar. Bırakın şunu ya. Öğretmene sormadan kuşlara yem bile vermez o. Sen korkağın birisin Halil. Korkak olmasaydın benimle yarışa girerdin. Ben korkak değilim. Korkaksın. Değilim diyorum sana. Bak Amin. Halil bak bak bak öğretmen geliyor. Hadi git Amin. de kuşlarınıza yem verin. Hadi, hadi Korkak olmasaydın kuşlarını bizimle uçururdun. Ama onlar da senin gibi korkak. Halil. E bak öğretmen seni çağırıyor Halil. Hadi koş koş koş hadi koş hadi. Aslında hepiniz benden korkuyorsunuz. O yüzden benimle uğraşıyorsunuz. Halil, şuna bak hele öğretmeni görünce nasıl da cesaret buldu. Senin kuşların fazla uçamaz, onların da senin gibi yüksekte başı döner. Halil, Halil, hadi gelsene. Koş, koş, kuşların uyku saati geldi. Hadi, hepinize korkak <gülüyor> olmadıklarını göstereceğim. <gülüyor> Salah çok sinirlendin bak şimdi. Kendini ne sanıyor bu? Aman canım uğraşmayın onunla. Daha, hadi biz gidip maçı seyredelim. Birazdan başlayacak. Doğru. Hadi kahveye kadar koşalım En son gelen çayla ya! Ya! Ne oldu Halil Niye böylesin sinirlisin? Bana korkak diyorlar Aldırma sen onlara Hadi eve gidelim birazdan maç başlıyor <gülüyor> Öğretmen Ben korkak mıyım Yok canım sen çok cesur bir çocuksun Ya kuşlarım Onlar da Benim kuşlarım benim gibi korkakmış Ben Bu mahallede herkesle başa çıkabilirim Nizamla bile Ama sen söylemiştin ya Dövüşmek iyi bir şey değildir Ancak korkaklar dövüşür diye Evet Onun için sesimi çıkarmadım Benim kuşlarım da korkak değil Elbette değil Sen de gördün değil mi öğretmen Onlar ta bulutların üstüne kadar uçabiliyorlar Biliyorum Halil biliyorum Hadi gel içeri Birazdan maç başlayacak sen onları aldın mı? Onlar ne anlar kuştan? Ez evet, çayşersin. Sen git de öğretmenle kuşlara yem ver diyorlar. Ben korkakmışım. Korkak değilim ben. Güvercinlerim de korkak değil. Onlar ta bulutların üstüne kadar çıkar. İnanılmaz bir Recep Recep Recep alamadı. durdurdu. ve Ben korkak değilim. Kuşların da korkak değil Bak kol oldu e, Seyretmiyor musun Ben korkak değilim Anlatsana Halil ne oldu ne dediler sana Benim kuşlarım gece gündüz uçabilirler E tabi Beni kıskanıyorlar e, Düşünsene bir onların kuşları seninkiler gibi Hem beyaz hem de paçalı değil Ama seninkiler kar gibi bembeyaz Pamuk gibi yumuşacık tüyleri var Onlar beni kıskanıyorlar Al bakalım siyah dokuz işine erer mi? <gülüyor> Merhaba gençler, kolay gelsin. Sağ olun Merhaba öğretmenim, bir çayımız için. Ender, buraya bir çay. Üç kişiyle mi oynuyorsunuz bu oyunu? Dördüncü kişiyi bulamadık, biz de böyle oynuyoruz e, Siz biliyor musunuz? Biraz. E, Dörtlüyelim mi, oynar mısınız? Yok yok ben oyun oynamak için gelmedim. Ya. Hayırdır? Bizim Halil, bugün üzerine biraz fazla gitmişsiniz herhalde. Üzülüyorsun. <gülüyor> Biz ona bir şey yapmadık ki Ben size bir şey yaptınız demiyorum Yalnız Halil çok hassastır Bazı konuları fazla büyütür Anlıyorsunuz değil mi? Yani diyorum ki üstüne gitmeyin Biraz anlayışlı olun Biz sadece şaka yapıyorduk Biliyorum biliyorum Ama unutmayın Halil çok alıngandır Bizim gibi değildir Bugün durmadan ben korkak değilim deyip durdu Maçı bile seyretmedi Bu kadar etkileneceğini bilmiyorduk Maçı seyretmedi ya Hiç seyretmedi Ben korkak değilim Kuşlarım korkak değil deyip durdu İşte şimdi üzüldüm Yani ben onun bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum Nerede şimdi? Evine gitti Aslında biz onu çok severiz Ama nedense insan sevdiklerinin üstüne biraz fazla gidiyor galiba Ben de onu seviyorum Ama sevmek her şeyden önce anlamak demektir Onu anlamadan sevemezsiniz. Özür dileriz öğretmen bey Neyse Hadi siz oyununuza devam edin Ben gideyim Ne oluyor Halil Yine sabah sabah ne işin var burada Kuşlarımı görmeye geldim Kuşları mı Saat daha yedi o Olsun Kuşlarımı çıkarıp uçuracağım Bakalım. Ben de bayağı merak ettim. Bak, bak şimdi Fadime abla. Şimdi uçuracağım. Bak bak ta nereye kadar çıkıyor. Şimdi de taklak atıyor. Ne kadar güzel. Gördün mü? Gördün mü? Ay peki bu güvercin buraya nasıl geri dönecek? Ya bir daha gelmezse? Gelir, gelir. Bak, bak bak. Gerçekten çok güzel Öğretmen Öğretmen evde misin Dur bir dakika Allah, ne oluyor buna böyle? Kapıyı kıracak neredeyse. Tamam, Ramazan geldim. Hayırdır Ramazan, bu ne telaş böyle? Sorma başımıza gelenleri. Ne oldu? Dur hele soluktan biraz. Yüzünde sapsarı olmuş. Neredesin öğretmen? Bütün gün seni aradım. E, ne oldu? Şey, Halil. Ne oldu Halil? E? Hastanede. Ne? Hastanede ne işi var? Nizamla tartışmışlar. İş büyümüş Nizam da ona bıçak çekmiş Fena yaralanmış Durmadan senin adını sayıklıyormuş Gitsek diyorum e, Hemen gidelim Üstüne bir şey al Hava bozacak Dur gideyim. dur öylese ceketimi alayım Hadi Hadi gidelim Nizam da şimdi karakolda Hay Allah Korktuğum başıma geldi Dünden beri seni arıyorum Hastane ile ev arasında koşuşturmaktan ayaklarıma kara sular indi Bir arkadaşla beraber köye gittik Biraz işi varmış Köylüler de fazla ısrar etti Bırakmadılar Gece orada kaldım Nereden bilebilirdim ki böyle olacağını Değildir inşallah Doktor oldukça ağır diyor İnşallah atlatır İşte Fadime ile Perihan hanım da orada Bekliyorlar İyi ki geldiniz Durumu nasıl Uyuyor Durumu nasıl durumu doktor ne dedi Komadan çıktı Şimdi uyuyormuş İçeri almıyorlar mı? Çok şükür atlattı Ne istediler şu garipten Gencecik çocuğu ne hale getirmiş? Tamam Fadime tamam ağlama Bak işte tehlikeyi atlatmış Korkacak üzülecek bir şey yok Ya ölseydi Ben size söylemiştim İyi Fadime derdimize dert katma Hay Allah kahretsin Biliyordum zaten olacağı buydu Bütün suç benim. Tamam öğretmen bir de seninle uğraşmayalım Olmuş bir kere ne yapalım Onu göremez miyiz acaba Yarına kadar göremeyiz doktorlar öyle dedi biz de gitmek için sizi bekliyorduk Hadi o zaman bizler de eve gidelim Hadi öğretmen burada beklemenin bir faydası yok Hadi sen de kalk Fatime Gidiyoruz Bir şey yokmuş işte Yarın hep beraber gelir görürüz. Nasılsın Halil Halil'im Aldım. Şuram Çok ağrıyor Geçer geçer Hepsi geçecek Sen kendini yorma Fatime abla Ağlama Sadece Şuram ağrıyor O kadar Öğretmen Söyle ona Hiçbir şeyim yok Tamam hadi tamam Fatime abla Aman güvercinlerime dikkat et de kediler yemesin. Senin güvercinlerini yiyecek kedilere ben ne yaparım biliyor musun? Hele öyle bir şey yapsınlar. Hem şöyle bana hep iğne yapıyorlar. Canım çok acıyor. Öğretmen söyle onlara bana iğne yapmasınlar. Söylerim hadi söylerim. Hadi sen şimdi biraz dinlen Ben bir şey yapmadım öğretmen O yaptı Biliyorum biliyorum Ben Kuşumu uçuruyordum Ta Bulutların üstüne kadar çıktı Arkasından Bakıyordum Sonra bizim Çatıya inip kalktı Nizam da O zaman kuş uçuruyordu benim kuşlarımı... ...kendi çatısına çekmeye çalıştı. Erken... ...onun kuş... ...bizim çatıyı, ...benim kuşların arasına girdi. Sonra... ...ne oldu ne bittiyse... ...onun kuşu... ...benim kuşlardan birini... ...kandırdı götürdü. Halil biliyorum biliyorum. Gittim... ...Nizam dedim... ...kuşumu ver... Vermem dedi Sonra da Benimle alay etti Ben de cevabımı verdim Bu kez de Bıçağını çekip Üzerime yürüdü Kolundan tuttum Yapma nizam dedim Dinlemedim Tamam Halil daha fazla yorma kendini Yapma nizam dedim Sonra Birden başım döndü Karanlık oldu Taraf. Tamam Halil yorma kendini geçti Öğretmen Nizamdan kuşumu alır mısın? Aldım Halil aldım Onlara iyi bak Halil Senin güvercinlerin yumurtladılar bugün Sen buradan çıkıncaya kadar yavrular da yumurtadan çıkar Hepsini beraber uçururuz Saim Hepsini beraber uçururuz Değil mi? Çok yoruldu biz çıkalım da biraz dinlensin Öğretmen Yavrularını da Uçururuz değil mi Uçururuz Halil uçururuz Sen şimdi uyu dinlen biraz Yavrularını da uçururuz zaman da Bir tanesini verelim mi öğretmen Onun hiç Ak güvercini yok Veririz veririz Ama eh, Amcam beni bir daha evine almaz ki Ben Nerede kalacağım Benimle kalacaksın bundan böyle Benim oğlum olacaksın Perihan annede annen olacak Üçümüz beraber mi kalacağız Ne güzel Gene beraber Kuş uçururuz değil mi Ben tek başıma nasıl kuş uçururum Hadi sen çabuk ya Ben Ben Hemen iyileşirim Hadi çıkalım Öğretmen beni kayıklara da bindirir misin? <Gülüyor> Taban Demir'in yazdığı "At Güvercini" adlı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak diliyle.